Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Los Angeles'ta enerji ihtiyacı o kadar yüksek seviyelere gelmiş durumda ki son birkaç yıldır talebin tamam yaptığı saatlerde peaker adı verilen ve doğal yakarak enerji üreten bir enerji santrali devreye alınmak zorunda kaldı. Enerji ihtiyacının en yüksek olduğu saatlerde genelde insanların sabah çalışmaya hazır olduğu saatler, öğlen saatleri ve işten eve döndükleri saatler olarak belirlenmiş. Her şey planlandığı gibi giderse. 5 yıl sonra Peaker tamamen ortadan kaldırılmış olacak ve yerini dünyanın en büyük aküsüne bırakacak. Bu akü elektriklerin kesik olduğu dönemlerde bile 4 saat boyunca 100 megawatt saat enerji sunma kapasitesine sahip. Los Angeles'te enerji tüketiminin en yüksek olduğu saatler belli ve bu akü herhangi bir ek fosil yakıt kullanma ihtiyacı duymadan bu enerji ihtiyacını karşılayabilecek şekilde geliştiriliyor. Gün içerisinde güneş enerjisinden faydalanarak solar panellerle Enerji depolayacak ve mümkün olan her anda rüzgar enerjisinden de enerji üreterek depolayacak. Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu 2050 yılına kadar sera etkisini %80 oranında azaltma hedefi koyduğu için bu proje hayata geçiriliyor. Artık şehirler yenilenebilir enerji konusunda çözüm bulmak zorundalar. Peaker'ı yenilenebilir bir enerji santraliyle değiştirmek için tam olarak 1800 firma teklif vermiş ve bu firmalardan AS Corp işe almayı başarmış. AS 9 yıldır elektrikli otomobiller için lityum iyon piller üreten bir firma ve artık kapasite olarak çok daha büyük projeler için pil üretimi de yapabiliyor. Örneğin bir elektrikli otomobil olan Nissan Leaf pil ile çalışıyor. Los Angeles'ta üretilecek olan akü içinse bu pillerden 1800 adet kullanılacak. İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan sit alanlarından biri olan Germiyan Mahallesi'nde kurulmak istenen Rüzgar Enerji Santrali yani RES projesine aksi yönde yargı kararları dikkate alınmadan maalesef başlandı. Projeye karşı çevre örgütleri ve ekolojistlerce açılan davaya bakan İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin proje için yürütmeyi durdurma kararı verip alınan ÇED gerekli değildir raporunu iptal etmesine rağmen, Santral kurulumu için bölgedeki ağaçlar söküldü. Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği yani Ege Çep, yürütme kurulu üyesi Özer Akdemir, yargının verdiği halktan doğadan yana kararlar, sonrası sermaye hükümetinin geliştirdiği bir taktik oldu bu. Bunun bir diğer işlevsel yanı da halkın fiili karşı koyuşunun da önüne geçilmesi. Yani yaşam alanını korumak için iş makinelerinin önüne kendini siper eden vatandaşa,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 Ağaçlar kesiliyor, bölge kurak bir pozisyonda bırakılıyor, kesilen ağacın yeri tekrar ağaç cikilerek kurtarılamaz, o kesilen ağaç bir yaşam yuvasıdır. Bu nedenle bölge halkının isteğiyle birlikte doğayı talan etmeyen enerji sistemleri yasal düzenlemelerle kurulabilir diye konuştu. Yalova'nın Armutlu bölgesinde tespit edilen yaban kedisi hakkında Biyanet'e konuşan Milli Parklar Şube Müdürü Serkan Erol, yaban kedisinin bölgede bundan önce sadece bir kez görüldüğünü söyledi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yalova Şube Müdürlüğü tarafından Armutlu bölgesine yerleştirilen fotokapağınlar bölgede bir tane yaban kedisi tespit etti. Biyanet'e bilgi veren Yalova Milli Parklar Şube Müdürü Serkan Erol, yaban kedisinin cinsini bilmediklerini ama kuyruğundaki halkalardan fotokapağının tespit ettiği canlının yaban kedisi olduğunu anladıklarını söyledi. Yaban kedisine bölgede çok ender rastlandığını ifade eden Serkan Erol, daha önce sadece bir kere 2014 yılında Yine foto kapağına yaban kedisi tespit ettiklerini söyledi. Türkiye'nin anonim memelileri yani Tramem internet sayfasında da yer alan bilgilere göre yaban kedisi yani Felis Silvestris kedigiller. Felidae familyasının bir kedi türü Avrupa, Batı Asya ve Afrika'da bulunuyor. Kayalık alanlarda ve sık ormanlarda görülüyor. Genellikle geceleri etkin ve kemirgenler ve tavşanlarla besleniyor. Nitekim ben de Boz Dağların doğu ucunda yani İzmir'de bu yaban kedisini görme şansına erenlerden bir tanesiyim. Ve bu arada hemen haberinde verelim. WWF Türkiye Türkiye'deki memeli hayvanların iz rehberini yayınladı. Yani göremeseniz de çok üzülmeyin. Rehberi PDF olarak WWF Türkiye'nin Facebook sayfasından ulaşmanız mümkün ve bu kitabı kullanarak görmeseniz de Bu türleri tayin etmeniz mümkün. Kitabın girişinde şöyle deniyor. Bir orman yürüyüşü yaparken orada hangi yaban hayvanlarıyla karşılaşabileceğinizi merak ettiniz mi? Ya da bir vadide gezinirken orada hangi türlerin yaşadığını? Yaban hayvanları istisnalar dışında insanla karşı karşıya gelmekten kaçınır. Bazıları gündüz değil, gece aktiftir. Bu nedenle bir doğal alanda dolaşırken onlara çok sık rastlamayız. Bulunduğumuz yerde hangi yaban hayvanlarının olduğunu anlayabilmenin en etkili yollarından biri onların doğada bıraktıkları ayak izleridir. Evet, bu izleri merak ediyorsanız hemen WWF Türkiye'nin Facebook sayfasına girerek Türkiye'deki memeli hayvanların iz rehberini indirebilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan...